Merhaba, Suh Akın'a hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yece. Bu hafta barajların ve HES'lerin kültür miraslarına etkisinden bahsedeceğiz. Daha önceki programlarımızda da bu konuları daha defalarca ele aldık. Almaya da Ama... devam edeceğiz. Ve devam edeceğiz. Çünkü ecdadımız büyük bir tehdit altında. Barajlar ve hesler değil, sadece büyük projeler sayesinde de büyük tehdit altında. Şimdi bugün yanımızda bir konumuz var, Banu Aydınoğlu ginsesi ve Doğa Derneği'nde Doğa Kültür Projesi danışmanı olarak çalışıyor. Banu, hoş geldin. Hoş, hoş geldin. Top, merhabalar. Evet. Şimdi e, genel olarak barajlar ve heser bunların hani kültürel mirasla etkilerinden başlıyoruz da bu sadece Türkiye'ye as bir sorun değil anladığım kadarıyla. Hı hı. Dünyada da bununla ilgili pek çok e, gelişme yaşanıyor. Bunlardan biraz bahsederek belki programımıza girebiliriz değil mi? Evet, oradan <gülüyor> başlayabiliriz. Evet. <gülüyor> Evet yani bu sadece Türkiye'ye has bir mesele değil. Zaten baraj teknolojisi Türkiye'den çıkma bir şey değil. Kültür mirası konsepti kavramı da Türkiye'den çıkma değil. Şöyle diyebiliriz. Kültür mirası ve barajlar meselesi aslında veya büyük devlet bazı projeler meselesi şeyde, Avrupa'da. E i̇şte bu endüstri devrimiyle beraber çıkıyor. Çünkü e, nüfus çoğalıyor, genişliyor, büyük e, projeler, e, kamusal projeler e, ortaya çıkıyor ve kentleşmeyle birlikte evet kentleşmeyle birlikte. Dolayısıyla şey kültür mirasının e, aslında e, 19. yüzyılda yüzde sekseni e, bu projelerle birlikte yok ediliyor. Hı. E, evet. Çünkü zaten böyle bir algılayış bilinç de yok ve oradan birdenbire şeyi fark ediyorlar. Bizim bir geçmişimiz var, bir toprağın altında başka bir şeyler oluyor, bir tarih olgusu var ve aslında arkeolojiye yöneliş bu şekilde başlıyor. Yani tabii bunun öncesi de var, hmm. ve tarihle ilgili başka altyapıların olduğu ama... E, arkeoloji yani bir şeyi kazarak bir yeri kazarak tarihi elde etme meselesini e, o zaman fark ediyorlar. Dediğim Hı. gibi yüzde sekseni o zaman yok oluyor. Evet. Fakat e, daha sonra da işte e, bunun devamında geri kalan yüzde yirmiyi e, kurtarmak adına e, ciddi e, arkeolojik çalışmalar. Avrupa ve Amerika'da yapılıyor başlıyor. Evet. sen böyle deyince benim birden böyle korktum çünkü yani orada yüzde sekseni kaybedildi. <gülüyor> bizde de olabilir falan gitmesin bu ha. çok önemli bir şey yani çünkü kendim hani orada ne oluyorsa aynısını yapmaya çalışıyorlar ya. Hı, evet. Ondan <gülüyor> endişeleniyorum. <Tabii> bu yani. <gülüyor> evet biz evet, şey e seksen gitmiş olsa bizde de olabilir falan gibi hani evet. meşrulaştırmak anlamda söylemiyoruz tabii Yok ben. hayır meşrulaştırmak anlamda söylemiyoruz. Hı. Ee, dediğim gibi daha sonrasında ciddi bir e, e, algılaş ve e, ciddi bir bilinç oluşuyor e, kültür mirasıyla ilgili hı hı. E, ve dediğin gibi senin de Akgün e, bu algılayışı ve bilinci bir şekilde e, bizim... Almamız gerekiyor yani yok olma biçimini evet. değil tabii ki. Ama başbakan bunu şey olarak çok net bir biçimde algılar Akgün'ün söylediği gibi. Örneğin iklim Alkılar meselesinde düşürmek. de böyle hani şey atmosferi gelişmiş ülkeler kirletti e bizim Hı -hı. de kirletme hakkımız var. ...deyip e, işte yerli kömürü sonuna kadar kullanmayı, termi hı hı, santralleri hı. açmayı, e, açmayı. kendini görebiliyor. Tarihsel bir hakkımız var diyor, kirletme hakkımız var diyor. Bu evet, e, enteresan bir yaklaşım. Ama <gülüyor> şimdi şunu da söyleyeyim, şimdi büyük, e, baraj projeleri, e, belki de siz daha önce işlediniz bunu, e, Avrupa'da artık e, yapılmıyor... Demode evet, oldu. Miladını doldurdu. Miladını doldurdu. Amerika'da keza büyük barajlar artık Kaliforniya'da mesela yıkılmaya başlandı. Evet. Hı -hı. E, Rehabilite artık, ediliyor. Evet. Yeniden ortadan kaldırılıyor artık evet. Evet. Hı -hı. E, dolayısıyla yani artık yapılmayan bir şeyi e, burada e, alıp uygulamanın Yeni, bir e, anlamı yok. Evet temiz e, ve Yeni işte. Yeni bir enerji kaynağı gibi e, değil mi? böyle gösteriyorlar. Yeni bir e, temiz bir enerji kaynağı gibi gösteriyorlar. İşte Türkiye'nin bağımsızlığını sağlayacak, ekonomik bağımsızlığını sağlayacak. Enerjide dışı bağımlılıktan kurtaracak. Kurtaracak. Bizi, e, kalkınmanın var. en önemli araçlarından biri olarak lanse ediyorlar Hı -hı. ama bir gerçeklik var ki senin söylediğin gibi yani sadece ekolojik kısmını diğer programlarda Hı -hı. biz konuştuk ama bir yanıyla da e, Hı -hı. işte bu e, tarihi kültürel mirasın e, yok olmasına yol açan evet. bir yanı var ve buna da e, şey Avrupa Birliği ya da diğer gelişmiş ülkelerde çok ciddi bir biçimde bu dönemde şey yapılıyor Tabii. önem veriliyor mesela e, şeyi de söyleyeyim e, yani kültür miransız şey kavramının e, yine ortaya ilk çıktığı zamanlardan biri şeyin Misürü Nehri üzerinde e, Amerika'da büyük baraj projeleri başlıyor ve e, orada e, e, bir anda yine bir tahribat e, olacağı ve kültür mirasının ge geçmişe tahribat olacağı algılanıyor. Ve ciddi bütçeler ayrılarak e, yüze araştırmaları ve e, arkeolojik e, projelere e, e, odaklanılıyor. Yani hı hı. E, ta 1950'de bu e, şeyde Amerika'da yapılmaya başlanıyor. Ee, e, yani 1950'de kültür miransı kavramı ortaya çıkıyor. Şimdi de barajların gerekli olmadığını e, anlıyorlar ve yıkıyorlar. Hı hı. Yani şey, aslında şey bu. E, Yarım yüzyıl geçmesi lazım bu. yani. Evet. Anlamamız yani, Biz şimdi 1950'den başlıyor oluyoruz dolayısıyla. Yani evet. e, ki biz şimdiden hani dediğiniz gibi barajların gerekli... ...sizliğini kavrayıp ve kültürel mirasının gerekliliğini kavrayıp... ...oradan da başlayabiliriz. Aslında ee, diğer ülkelerin bizim... yaptığı hatalardan öğrenmemiz gerekiyor. Evet. yani. Şey değil. Programa evet. başlamadan önce Banu ile sohbet ederken... ...aslında işte tarihi kültürel mirası niye sahip çıkmamız gerekiyor... ...ya da niye sahip çıkılıyor, niye arkeolojik araştırmalar yapıyoruz... Yapılması gerekiyor bu, buradaki hedef ne diye bir sohbete başlamıştık istersen bana o sohbeti devam ettirelim çünkü Hı -hı. niye arkeolojik araştırmalar yapıyoruz ya da bu dönemde başbakan ve işte kurmayların çok sık bir biçimde ifade ettiği üzere e, ecdatımıza saygımız sonsuz ve onu iade etmek üzere işte e, Taksim'de e, Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası yapacağım işte Hı -hı. bilmem nerede de işte şunu yapacağım diyor. Ama bir Hı -hı. yandan da e, bütün külliyatı yok ediyor. Hı -hı. Geçmişi yok ediyor yaptığı diğer projelerle. Tabii Buradaki mi? bakış ne ki? E, böyle saçma sapan e, bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. <gülüyor> ee, evet yani niye arkeolojik kazı yapıyoruz? Ee, şimdi e, konuştuğumuz üzere biraz bunun şey olduğunu hani bizim arkeoloji ve tarih bilincimizin biraz e, ...batıdan gelme olduğunu konuşmuştuk. Yani hı hı. E, şimdi batı e, şeyde e, aydınlanma çağı döneminde işte e, Roma Hellenistik antik Yunan'a yöneliyor... ...ve e, kendi geçmişinin aydınlanmasını e, orada arıyor. O yüzden e, bizim ülkemizde yapılan e, antik dönem kazıları da buna denk düşüyor hı hı. aslında... Daha sonra e, by biblical arkeoloji dediğimiz işte bu e, kutsal kitaplardaki hikayelerin e, e, deki e, e, hikayelere kanıt bulmak amacıyla yakın doğuda kazılar yapılıyor. Ve o şekilde de prehistorya ortaya çıkıyor veya diğer işte tarihin e, katmanlarıyla ilgili kazılar ortaya çıkıyor. E, Bizde... E, böyle bir e, böyle bir temel yok yani hmm. biz neden arkeolojik kazı yapıyoruz böyle bir e, ideolojik veya e, işte sosyal evrimden geçip e, karar verdiğimiz bir durum değil hmm. e, arkeoloji veya tarih bilinci Dolayısıyla Aslında temelde bana kalırsa böyle bir eksiklik var hmm. E, hmm. Eğer biz mesela Türk İslam tarihini e, anlamak istiyorsak ki e, belki de hani şu andaki mevcut ee, ideoloji ve bakış açısıyla yaklaşacak olursak hani ecdat meselesiyle ilgili hmm. yaklaşacak olursak Türk İslam kazıları Türkiye'de e, aslında arkeolojik anlamda kanıtsal e, verilerle işte bilinen en az bilinen dönem hı. Çünkü kazısı yapılmıyor çok az kazısı hı hı. yapılıyor ee, Yani bizim de kendimize böyle bir çıkış noktası veya belki de temel oluşturmamız gerekiyor Başbakan eğer yani ecdat meselesiyle yaklaşıyorsa aslında belki de buna odaklanması ve bütçe ayırması veya bunun propagandasını yapması gerekiyor. Evet bir öyle bir de şey yani bundan yapılan araştırmalarda ortaya çıkan işte şeylere de çanak çömlek deniliyor. Hı -hı. Yani bir anlamı çölmek. da olmuyor. İşte elektronik bulundu deniyor. Şimdi bu Gezi Parkı direnişimiz sırasında eee o döneme kadar çoğu insan bilmiyordur büyük ihtimalle. Ama e, işte Gezi Parkı'ndan ve Harbi Divan tarafına kadar olan kısmın e, Ermeni mezarlığı hmm, oldu. Kışlası'ndan önce. Evet Topçuk Kışlası'ndan hmm. önce olduğu açığa çıktı. Yakın zamanda da 13 tane mezar taşı çıktı. Şimdi bunlar büyük bir e, az sayıda kalmış olabilir ama yine de kalan insanlar e, ve büyük bir kesim açısından da bizler açısından da önem attıran şeyler. Bunlar hı -hı. E, döneminde bir döneminden bahsediyoruz. Evet, e, yani birine sırtımızı çevirip diğerine pompolamak çok e, doğru Onlar bir şey var, bir değil. Şey değil. Hı -hı. E, ve döneminde işte 1920'lerde 30'larda eminönü'nün e, taşlatılması için kullanılmış hı -hı. mezar taşları hı -hı. ya da işte gezi parkının Parkı basamakları için kullanılmış. Çıktığı an ne yapmak gerekiyor yani eskiye dönmek nasıl bir şey yani açığa çıkartmak herhalde Ermeni mezarlığı haline döndürülsün talebi makul bir şey değil ama bir yanıyla da olduğunu orada olduğunu e, hissettirmek e, ve onu görsel bir hale yüründürmek gerekir herhalde değil mi yoksa Hı -hı. her çıkanı 3-5 tane çanak çömlek deyip yok saymak nasıl bir zihniyettir Hı -hı. buradan Hasan keyfe falan da geçebiliriz. Geçmeden evet. önce bir ara verelim ama. Anne Mark ile ara vereceğiz. Evet. John Butler'dan dinliyoruz Ocean. Şimdi devam ediyoruz. Arkeolog Banu Aydınoğlu Gil bizimle birlikteydi. Gezi Parkı'ndan bahsettik. Ermeni Mezarlığı, Topçu Kışlısı olmadan önce orası Ermeni Mezarlığı'ydı. Ondan bahsederken e, konu Hasan keyfe gelsin artık. Hasan Keyif'ten bahsedelim biraz. Orada ne, neler oluyor? Yani Ulusu Barajı ile birlikte ecdat yine tehlike altında. Neler yaşanıyor? Evet şimdi yani bir geçmişimizle yüzleşmekten bahsettik ve... E, e, Hasan Keyif'i çok konuştuk e, çok yönüyle. Evet, Hı -hı. Herkes nasıl değerli bir yer olduğunu biliyor. E, ancak şimdi Hasan Keyif'te benim e, yaşadığım bir şey vardı son e, gidişimde. E, bildiğiniz gibi orası da e, Türk İslam tarihinin en önemli merkezlerinden biri işte. Evet. Eyyubi ve Abbasi yani bu şu anda gördüğümüz kalıntıların e, çoğu Eyyubi ve Abbasi dönemine ait işte 12. 13. yüzyıl e, inanılmaz e, değerli bir yer işte UNESCO'nun tekrar söyleyeyim e, 10 kriterinden 9'unu karşılıyor her anlamda sadece tarihsel anlamda değil e, ama e, işte tarihimizle yüzleşmek ve tarihi bütünlüklü algılamak diye bir e, olgu var yani e, şimdi orada kazılar devam ediyor. Ancak benim yaşadığım şey şu, biz e, orada yerel bir arkeolog arkadaşla e, yine Dicle nehrinin kenarında başka bir Hasankeyif sınırlarında olan başka bir yerleşime gittik. E, Attafiye köyü hmm. e, gittik, normalde buranın da tescilli ya da hani o kültür envanterinin içinde tescilli. olması gerekiyor. Yani Hasankeyif zaten tek bir yer değil, işte Neolitik e, höyük var. İşte İslam yerleşimi var Roma kalıntıları var vesaire her şey var yani ta 12.000 yıldan bugüne Attafiye ile ilgili bir çalışma yapılmıyordu beni götürdüler oraya Attafiye kocaman bir Hristiyan yerleşimi yani ya Süryani ya Ermeni biz kazı yapmadan veya işte sanat tarihçiler gelmeden vesaire bilemiyoruz tabi Attafiye ama nereden biliyoruz? Ortasında bir kilise vardı yerleşimin. Hı hı, hı. Ve e, muazzam e, şey, e, yapı şey, e, ev hanelerinin duvarları var. Ve çok geniş bir alanda. E, maalesef işte bir ay sonra e, Mayıs ayının başlarıydı zannediyorum. O yerel arkeolog arkadaş bana yazdı. Ve şeyin, e, baraj e, şirketinden e, yol çalışması yapan bir yan şirketin e, şeyi, Attafiye'yi dümdüz ettiğini söyledi. Yani fotoğraflarını Arancıları da de. yolladı. O, o Kilise yok orada. Zaten Hı -hı. önce kiliseyi e, bir şekilde dümdüz etmişler. Yani nasıl? o da enteresan. Hı -hı. Çünkü zaten kilise olmadığı zaman nasıl bir yerleşim ne, bir, nasıl, ne köy olduğunu pek e, anlayamıyorsunuz. Hı -hı. E, yani şeyi e, şimdi e, çok katmanlı bir yerleşim çok kültürlü bir yerleşim ee, ama biz bunu bilemeyeceğiz zaten. Hani şimdiden başlamışlar yol çalışmasıyla... ...Hristiyan yerleşim yok ediliyor. Hı hı. Şeyh Hasankeyf'in içinde kiliseler var. Asla hiçbir... E, ...tura dahil edilmiyor veya Aha. şey ...çöplük halinde. E, yalnızca işte... ...Türk İslam dönemine ait... ...yerlerin kazı ...ki çok önemli yerler... ...kazıları yapılıyor. E, böyle bir e, maalesef... ...işte... E, ...her yerde olduğu gibi... Evet. Geçmişi gizlemeyle. Şimdi çok sayıda projeden etkilenecek çok sayıda işte kültürel miras var, tarihi miras var. Ama Hasan Keyif'te bir argümanları daha var. Belki bunun üzerinden de genel bir şeyler söyleyebiliriz. Hepsini bu programda konuşamayacağımız çok açık. E, taşınması meselesi. Hı hı yani bulguların şey başka bir yerde sergilenmesi ya da işte farklı koruma yöntemleri koruma yöntemlerini hiç işe yaramadığını gördük. Aliony'de gördük yani. Kumla kaplarsan tabii koruyamazsın. Evet. <gülüyor> bir kumun altında ne olduğu artık hiç kimse tarafından bilinemeyen bir hale dönüştürüldü. ama Hasan Keyf'te iddiaları hala taşıma noktasında. Bir taşıyamayacakları konusunda yine konuşulabilir ama bu ee, şeylerin taşınması e, tarihi eserlerin taşınması noktasındaki e, senin düşüncelerini de öğrenelim taşınabilir hı hı. mi tarihi eserler hı hı. taşın? Yani taşınıp taşınamayacağı aslında hani bir açıdan teknik bir konu ve evet. e de şey hani bu da ayrıca bir e, zihniyet ve perspektif meselesi şey anlamında söylüyorum yani e, bir işin uzmanıyla e, ittifak yapma ve ona danışma ve e, o şekilde ilerleme. O devletin yani şu andaki politikalarla veya daha önce de aynı şekilde bilgide yapılmayan bir şey. Yani bunun teknik kısmıyla ilgili çalışılabilecek bir sürü üniversite kurum vesaire var. Ki zannediyorum hani raporlarını filan da alıyorlardır. Ama başka bir noktası var. Yani arkeolog, biz arkeoloji açısından baktığımızda uh -huh. bir başka noktası var. O da şeylerin, arkeolojik eserlerin bağlamı. Yani kontekstinde değerlendirilmesi meselesi. Yani bu da şey biz sonuçta ne antikacıyız ne defineciyiz biz hı. sonuçta bilginin peşindeyiz ve evet. bir işte altın kolyeyle bir türbeyle bir bulunan çanak çömleğin bilgisi aynı değerde hı hı. sonuçta bazen bir çanak çömlek bir yüzüncü e, örneği bulunan bir altın kolyeden çok daha değerlidir çünkü tarih açısından çok daha fazla bilgi verir evet. e, ve şeyde taşınabilirlik meselesinde de e, yine oradaki eserler mimari eserler kendi bağlamı içinde değerli yani e, mesela o Zeynel Bey türbesinin etrafında bir şey medrese var. Evet, ve de e, yani Zeynel Bey türbesi kendi başına çok muazzam olabilir, çok güzel mozaikleri olabilir, renkli olabilir, çok kendi başı çok özgün bir mimari yapı olabilir. Ama o külliye ile veya Dicle Nehri ile veya geri kalan evet Hı. bütün kalıntılarla beraber e, anlam taşıyor. E, siz e, aynı şekilde dediğim gibi yani bu odanın içinde e, birimiz eksik olsak bu odanın anlamı ve dinamiği farklı olur Aynen. Ee, o yüzden de hani onu tek başına başka bir yere taşımak, onu bağlamından e, tarihsel değerinden ve bilgisinden aslında koparmak anlamına geliyor yani. Evet. Benim e, düşüncem böyle. Yani Taşıma ile ilgili. Şeyler var tabii orada çok güzel. Ma mağaralar var, hani hmm. bütün dijel vadisi boyunca uzanan o sar içine yapılmış mağaralar var, insan eliyle yapılmış. Mesela onlar nasıl taşınabilir ki, değil hmm. mi? Tabii yani ki. hiç böyle bir şey mümkün Kesinlikle. değil. Yaşam yani, yani, tabii onun içinde yaşam evet, var, var. Yani, yani, o türbeyle evet. beraber, türbe tek başına yok, onun için hmm. kullanan insanlar var, yani çok haklı. Bir de orada <gülüyor> zaten hiçbir şekilde hani devam etmiş bir kültürden bahsediyoruz, 12 bin senedir en azından büyük ihtimalle. <gülüyor> Ee, hiçbir şekilde sekteye uğramadan devam etmiş bir yaşayan tarihten, kültürden bahsediyoruz. Hı hı. Bunu nasıl taşıyacaklar? O evet. da ayrı bir soru yani. Hı hı. Yani bu anlamda insanların e, taşınması da aslında yani bu hikayenin içine giriyor. Hı hı. Çünkü biz Keyfi yaşayan höyük diye tanımlıyoruz. Hı hı. E, evet. Yani bu taşıma meselesi cidden e, sakat bir e, anlayışın e, ürünü diye düşünmek gerekiyor. Ama bu hı hı. konuda e, bence bir kaç program daha yapıp e, olayın diğer boyutlarına da değinmek gerekiyor ama süremiz evet. yine bitti. E, bu anlamıyla daha fazla uzatamayacağız. Hı hı. E, ama senin de söylediğin gibi e, bu tarih katmanlı bir şey ve o katmanların her biriyle yüzleşmek ve her birine sahip çıkmak gerekiyor. Bence Gezi Parkı da bunun açıdan bizim için çok öğreticiydi. Öğretici e, Ermeni mi? meselesiyle yüzleşme açısından. E, hı hı. Umarız şu davalara rağmen yapılan Hasankeyf projesi de, Ilsu projesi de bir an önce iptal edilir. Evet. Hasankeyf Hasankeyf olarak kalmaya devam eder. Yani yaşayan hıyık olmaya devam eder diyorsun. Evet Umar çok efendim. teşekkür ediyoruz Banu geldiğin için, konuk olduğun teşekkürler. için. Bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın.